ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah elhamdülillahi elhamdülillah, elhamdülillah, Nehmeduhu ve Nesta'inuhu ve Nesta'ufiruhu Velavuzu billahi min şurur anfusina ve min seyyati amalina Men yehdihillah Fela mudillela Vemen yudlil Fela hadiyela Ve neşhedü en la ilahe illallah Vahdahu la şerike lah Ve neşhedü enne Muhammeden Amdohu var söyle. Ama بعد, f ya ibadallah, ittakulla baqiwo. İnnallah ma alledin ittaku, ve alledinhum muhsino. Kâl Allâhü Teâlâ ve jel fi kitâbihi l-karîm. Auzbillâhi min shaytâni rajiîm. Sâmilallâhi l-râhumâni <gülüyor> <gülüyor> Tadakallâhu'l-Azîm. Biz günleri insanlar arasında çevirir dururuz. Bazen zafer, bazen mağlubiyet. Bazen sabır isteyen hususlar, bazen şükür gerektiren özellikler ve güzellikler. Bugün Hicri takvime göre 10 Muharrem 1437 Tabi takvimlerimiz de diğer ölçü araçlarımız da esas ölçü vasıtası olan e, kitaba müracaat onun hükümleri de maalesef e, tepeden inme e, zorba özelliklerle devrim denilen ve maalesef de zamanla insanların içselleştirdiği, kabul ettiği, e, benimsediği e, zorlamalarla değişti, değiştirildi. İşte bundan yaklaşık 1366 sene kadar önce 10 e, Muharrem'de e, Peygamberimizin torunu, Hz Ali'nin oğlu ne yapılmıştı? E, bir gittiği manada e, vahşet diyebileceğimiz bir özellikle devlet terörü ile şehit edilmişti. İşin acı tarafı devlet, çoğu insana göre İslami bir devlet kabul ediliyor. Baştaki halife olarak benimseniyor ve insanlar kılıç soruyla da olsa beyat etmiş oluyorlardı burada ya Hz. Hüseyin'in yaptığı bir hata var veya onun yaptığı güzel bir eylem. Fakat yapılması gereken bu eylemin muhatapları olan zalimlere karşı Müslümanların tavrı söz konusu. Maalesef biz de Sünni dünyada 10 Muharrem'i Hz. Hüseyin'in şehadetinin bir yıl dönümü olarak kutlamaktan öte hiçbir sahih rivayet olmayan uydurmalara dayanan On Muharrem'in faziletiyle ilgili Yunus Aleyhisselam efendim Yunus balığının ben öyle olduğunu düşünüyorum, balığın karnından çıktığı, kurtulduğu zaman olarak Nuh Aleyhisselam'ın efendim tufandan kurtulduğu zaman olarak Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul edildiği zaman olarak gibi hep uydurmalara dayanan güzel ve kurtuluş günleri olarak değerlendirilir ve Şiiler aşırıya gidip Hazreti Hüseyin'in şehadetinden dolayı matem havasına girer kendilerini döverken biz ahşureyle bu günü kutlarız. Tatlılarla Sevinç günü olarak değerlendiririz. Hüseyin sanki bizim Hüseyin'imiz değil ve onların Hüseyini zulme karşı baş kaldırmak sanki bize emredilmemiş ve her türlü yönetime itaat edilmesi emredilmiş gibi biz o zulmü hiç ciddi manada gündemleştirmeyiz ve şeyhlerin yaptığı hususun e, ne kadar yanlış olduğunu vurgularız. Eyvallah. Onların aşırılıkları söz konusuysa bizim de Hz. Hüseyin'den hiç ibret almamamız, onun yolunu sürdürmek için bu günleri değerlendirmemizde hele e, tatlıları kutsallaştırarak efendim sütlaç günü, aşure günü gibi gün olarak değerlendirmemizde ciddi manada hiç tevil edilemeyecek geleneksel bir bidattır. Unutmayalım ki bugün, yarın belki sizlerin de bir kısmının sevap e, nazarıyla bakıp dağıttığı veya ikram edildi, edildiği ahşurenin dinde hiçbir sevabı, fazileti falan yoktur. Ahşure diye kutsal bir yemeğimiz yoktur bizim. Tabii bir tatlı olarak bir sütlaç gibi efendim bir baklava gibi yiyebilir herkes haram da değil. Ama bunun Nuh Aleyhisselam zamanındaki tufandan kalma, herkes fazla olan yiyeceklerini toplayıp bir araya getirdikleri, dolayısıyla işte Aşura diye bir yiyecek çıktığı filan bunların asla asları yoktur. Bunların ne sünnette ne ashabın uygulamasında söz konusu edilmediğini çok rahat söyleyebiliriz. Yani bir yiyeceğin e, e, İslam'da kutsal bir yiyecek gibi ilan edilmesi ve özellikle de Hz. Hüseyin'in katledildiği bugünü böyle tatlılarla e, ve hiç o hatırayı gündeme getirmeden değerlendirilmesi e, bizim için e, hoş görülmeyecek bir suçtur. Zannediyorum hiçbir camide bugün 10 Muharrem vasıtasıyla, vesilesiyle Hz. Hüseyin gündeme gelmez. Zalimlere karşı, zalim yöneticilere karşı Hüseyin'i tavır dini bir özellik ve görev olarak e, beyan edilmez. Ama söz gelimi birkaç gün sonra gelecek 29 Ekim ile ilgili hutbeler belki şimdiden başlamıştır. Evet devlet ve haline gelen camilerimizdeki devlet memuru zihniyetini taşıyan e, namaz kıldırma görevlilerini bu noktada kimse de sorguya çekmez. Efendim e, e, sen e, Efendim Allah'ın görevlisi olmak zorunda değil misin? E, onun dinini ketmetmemek mecburiyetinde değil misin? demezler. Evet. Dediğimiz gibi bugün zulme karşı şanlı bir destan yazan Hz Hüseyin'in e, aslında zafer diyebileceğimiz e, bir günüdür. İnsanlar bazen e, dilleriyle anlatamayacaklarını kallarıyla anlatırlar. Bazen e, öyle mağlubiyetler vardır ki zaferin getiremeyeceği dersleri verir, içerir. E, bazen galiptir bu yolda mağlup olan. E, şerefli mağlubiyetler vardır. Çok rezil galibiyetlerin olduğu gibi. Efendim Irak'ta, Afganistan'da, yer yer diğer ülkelerde Amerika'nın alçakça galibiyetlerini e, görüyoruz. Fillerle tavşanlar savaş yaparsa e, filleri herhalde haklı bir galibiyet elde eden e, mahluk olarak gündeme getirmeyiz. Zalim ve merhametsiz efendim eşit olmayan bir savaşa gitme silletine katlanan olarak değerlendiririz. Evet. Muharrem ayı harem aylarından biridir. Bu ayda savaşılmaz. Bu ay silhiccenin hemen devamında olduğu için hacıların rahatlıkla memleketlerine gitmesi gereken savaşlarında yapılmaması gereken haram aylardandır. 10 ee, Muharrem'de oruç tutulması tavsiye edilir. Sünnette vardır. Sadece 10 Muharrem'de değil, 9, 10, 11 ya da en azından 9, 10, 10, 11 gibi 2 gün veya 3 gün e, oruç tutulması e, peygamberi sünnettir. E, onun dışında Muharrem'le ilgili 10 Muharrem'le ilgili e, halkın anlayışı hiçbir delile dayanan bir husus değildir. Evet, Kerbela'yı maalesef e, sanki bizim ibret alacağımız hususlar e, yokmuş gibi es geçeriz ve Şiilerin günü gibi değerlendiririz ve onların yaptıkları konusunda da e, neresi ne kadar doğrudur o konuları biz e, İslam tarihinden e, yola çıkarak ciddi bir tahlile tabi tutmayız. Onlar tabi Kerbela'yı bir din gibi ele alırlar. Hazreti Hüseyin e, bütün e, şahsiyetlerden farklı adledilir. E, Hüseyin deyince hemen gözlerden yaşlar akar veya eller sineye gider. Tabii bir sürü bid'atler e, söz konusudur. İyi de biz onu daha ilmi, daha fikri ve daha güncel çıkarım, çıkarımlara götürecek şekilde e, zalim sultanlara karşı ne yapılması gerektiği ile ilgili e, bir peygamber to torununun üzerinden gündemleştirmeliyiz aslında. E, ben Hz. Hüseyin'in e, nasıl mücadele ettiğini, o günün nasıl e, e, bazı e, zulümler ve hatalarla alakalı e, özellikler taşıdığını anlatmayacağım. Hemen hepimiz Hz. Hüseyin'in e, Kerbela'da işte Yezid'in ordusu tarafından, e, Yezid'in emriyle e, öldürüldüğünü, başının kesildiğini ve onunla birlikte e, e, ehlibeyt olarak değerlendirilirse e, Hz. Ali'nin sülalesinden kadın, çocuk, bir sürü insanın e, şehit edildiğini veya e, bir sene e, e, tutsak edildiğini e, çoğunuz bilirsiniz. O dönemler öyle bir dönemdi ki ezanların arasına e, Allah Ali'ye lanet etsin, Ali'nin çocuklarına lanet etsin diye beddualar yağdırıldığını her ezanda bunların okutulması, söylenmesi e, mecbur edildiğini e, bildiğimiz zamanlar. Ve bizler e, sünni dünya olarak Yezide sahip çıkmamışız ama pek karşıda durmamışız. Bazı kitaplarımıza Yezide lanet edilmez e, lafızlarını, akide kitaplarını hem de maalesef koymuşuz. Bu farkında e, yani bilinçli olmasa da e, Sanki ona sahip çıkmak gibi bir e, konum arz etmiş. Yazıt ki e, babası tarafından e, halktan zorla silah zoruyla beyat istenen sarhoş birisiydi, e, içgeci ve ölünce bile sarhoş vaziyette bineğinden düşerek öldüğü tarihlerde kaydedilir. Evet, e, bu tür yöneticilere karşı İslam nasıl davranmamızı? istiyor. Günümüzde varsa Yezidler en azından Suriye'den bahsedebilirsiniz. Müslümanların yöneticileri olan nice insanlardan bahsedebilirsiniz. Ölçüyü doğru koyarsak Müslümanların başlarındaki yöneticilerin hemen hepsinin zalim olduğunu halklarına zulmettiğini düşünebiliriz değerlendirebiliriz. Yalnız maalesef zulmü de biz e, Kur'an'ı ölçülerle değerlendirmiyoruz. Bir insana fiziki ceza vermeye, eziyet etmeye, işkence yapmaya zulüm diyoruz. Böyle yapana zalim diyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim zulmü üç e, bölümde işler. Kişinin kendine karşı yaptığı zulüm, diğer insanlara ve evrene karşı yaptığı zulüm, ve Allah'a karşı yapılan zulüm olarak. Evet, her günah kişinin kendi nefsine karşı yaptığı zulümdür. Adem Aleyhisselam'ın yaptığına da Kur'an bu anlamda zulüm der. Nefse karşı yapılan bir zulüm olarak değerlendirilir. Her türlü haramı, isyanı. İnsan kendine yazık etmektedir bir günah işlerken. Organlarına yazık etmektedir. Onun için yaratılmamıştır o. Zulüm bir şeyi yaratıldığı yer, kullanılacak yer dışında kullanmaktır. Zulüm hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermemektir. Hak edene hak ettiğini hak etmediği şekilde veya gerektiği tarzda vermemektir zulüm. Söz gelimi gözün hakkı onu ilimle e, hayırla e, nurlandırmaktır. E, harama bakmamaktır. Ona iltifat etmemektir. Dolayısıyla bir harama bakan bir kimse gözüne zulmediyordur, kendine zulmediyordur. Tabi insanlara karşı yapılan zulüm var. Allah'a karşı yapılan zulüm de Allah'ın hakkını vermemek. Allah'ın hakkı e, özet olarak peygamber tarafından iki hak olarak vurgulanır. Bütün insanlardan Rabbimizin alacağı hak. Yani bütün insanların görevi. Allah'a kulluk yapmak ve hiçbir şeyi ona şirk koşmamak. Dolayısıyla insanların en büyük zulmü budur. Kur'an'da bunu şirk olarak vurgular. İnne şirke le zulmün azim. Şirkse en büyük zulümdür. Ve biz maalesef şirk koşanları biraz zalim olarak görmüyoruz. E, zulmün en büyüğünün şirk olduğunu e, unutuyoruz. Yöneticiler şirk koşuyorsa en büyük zalim onlardır. Bilinçli bilinçsiz. Hele topluma şirk koşturuyorlarsa e, bu zalimliğinin e, e, oranı artar. Tabii ki tağut hükmündedir bunlar. Evet. Şimdi zalimlere karşı ne yapılması lazım? Ee, Hüseyin'in yaptığını ve bizlere e, bu konuda düşen durumu anlatmaya çalışacağım. Kulluk için yaratıldık ve e, Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamak üzere. Bizim için çizilmiş olan bu kulluk yolunda liderlerimizi, imamlarımızı hangi ölçüye göre tespit etmemiz gerektiğine kimleri imam olarak tanıdığımıza dikkat etmek zorundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden onun duasıyla alakalı benim ahdim zalimlere erişmeyecektir der. Yani İbrahim'in kendi çocukları bile olsa e, zalim olduğu müddetçe imamlığa, yöneticiliğe hakları olmadığını e, Bakara suresinde Cenab-ı Hak arz eder. Dikkat edelim ki ahiretimizi kurtarmaya çalışmış, görevimizi yapmış olmak için ahirete imamlarımızla birlikte gideceğimizi e, bütün ümmetlerin liderleri etrafında toplanacağını ve liderleriyle beraber haşrolup e, ödül veya cezaya muhatap olacaklarını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Biz liderler hakkında, liderler de bizim hakkımızda şahitlik edecekler. İslam'ı kendine din olarak seçmiş, Allah'a iman ederek yalnız Allah'ı Rab olarak kabul etmiş, kulluğunu sadece ona yaparak başka hiçbir şeyi ortak tanımayan, şirk koşmayan efendim hayat biçimlerini de tümüyle reddeden Kur'an dışındaki ideolojileri, fikir akımlarını, yaşayış biçimlerini kabul etmeyen, Kur'an'da tarif edilen, özellikleri belirtilen, e, imama, imam özelliğine sahip, halife özelliğine sahip, kimseleri önder ve rehber edinen kimseler, e, İslam toplumu olacak, onlar Kur'an'ın istediği kurtuluşa erecek, e, bu özelliğe sahip olmayan, Kimseler de liderleriyle beraber olacaktır Kur'an'da kafirlerin ancak kafirlere imam yani lider, önder olduğu, kendisine uyanları cehenneme ulaştıracağı Kasas suresi 41. ayette ifade edilir. Fasık ve zalimlerin de ancak kendileri gibi imamları olacaktır. Çünkü insanlar nasılsalar öyle kimseler tarafından, öyle liderler ve imamlar tarafından yönetileceklerdir. Mümin imamlar, imamların imamı Hz. İbrahim örnekliğinde ortaya konulur. O put ve putçulara tek başına bir mücadele eden bir ümmettir. Tek başına bir ümmet. Bugün bir buçuk milyar olduğu, iki milyara <gülüyor> yakın olduğu e, ifade edilen e, müminler bir ümmet olamadılar. Ümmet, ben öyle anlıyorum, Allah'ın dinini, tevhidi, topluma bulunduğu yere ve sesinin ulaşabileceği yere ulaştırmaktır. Tevhidi ilan edebilmektir, duyurabilmektir. Ümmet bu görevi üstlenir. Bugün işte bir buçuk milyarlık insanlar, tevhidi Kendileri bilmiyorlar ki başkalarına duyursunlar. Toplumlarına Allah'ı hakkıyla e, tanıtabilsinler ve ona yönelecek e, işaretleri oluşturabilsinler. İbrahim ise işte tüm topluma e, yegane ilahın Allah olduğunu putların hiçbir işe yaramadığını e, belirten e, gür sesiyle bütün topluma bunu haykırabilen bir konumdaydı. O yüzden ümmetti. Üffilleküm ve limâ tabudune min dunillah yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza diyebiliyordu. Bizde alimlerin bile bu sözleri güncel putlara karşı söyleyebildiğini sanmıyorum. Az önce arkadaşların okuduğu ayetlerin birinde geçtiği gibi ben sizlerin putlarınızdan mı korkacağım? Siz alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmazken ben sizin putlarınızdan mı korkacağım? Ee, diyordu. Kur'an'da kafirlerin ancak kafirlere imam olduğu, müminlerin ise e, İbrahim gibi muvahit insanları ancak e, imam kabul edeceği vurgulanır. Evet. Kur'an'da imam ifadesi aynı zamanda Ülül emir ifadesiyle e, halife ifadesiyle de değişik e, yönleri vurgulanır. Küfrün imamları ile savaşmamız e, tevhidin imamlarının da etrafında toplanmamız emredilir. İslam'ın toplumsal hükümlerini yaşayabilmek, bulunduğumuz yere İslam'ı hakim kılabilmek için malum bir devletin e, ve İslam devlet başkanı anlamında bir imamın e, gerekliliği söz konusudur. Ben hemen konuyu Hüseyin'in yaptığı eylem olan zalim ve fasık imamlara karşı e, müminlerin ne yapmaları gerektiği konusuna getireceğim. Ebu Hanife bazıları tarafından kendi döneminde e, mümin bile kabul edilmemiş e, hadis imamları tarafından hiçbir hadisi e, kitaplara alınmamış kendi zamanında da bir sürü dışlanmaya muhatap olmuş bir zattır. Sebebini bilir misiniz? Sebebini şimdi göreceğiz. Ebu Hanife zalim ve fasık yönetime karşı Müslümanların silahlı başkaldırısını Emri Bil Maruf ve Nehyanil Münker görevinin bir parçası olarak görüyordu. Bu konuda Ebu Hanife tabi ilk değildi. Ama en meşhurlardan olduğu için fukahanın o yüzden e, devlet uleması tarafından e, e, tekfir bile edilecek hale geldi. Emeviler hilafet evlerine geçirdiğinden beri silahlı kıyamı savunan sahabe ve ulema eksik olmamıştı. Bunlardan biri e, Esma'nın e, e, torunu neydi Abdullah İbni Zübeyir. Esma'nın oğlu. Ee, ve bunun gibi Hicr bin Adiler ve e, daha niceleri e, zalim sultanlara karşı kıyamı e, şart koyuyorlar, koşuyorlardı. Evet e, Hz. Ayşe'yi de Abdullah İbni Mesud'u da e, zalim sultanlara karşı kıyam edilmenin etmenin farz olduğunu düşünen sahabeler arasında sayarız. Hz. Hüseyin, zalim ve fasık yönetime karşı e, kıyamın farz olduğuna inanıyor ve işte bu yüzden şehadeti göze alabiliyor ve şehit olabiliyordu. İbn-i Eş'as, e, e, Abdullah i̇bn Zübeyr e, gibi nice insanlar e, bu anlayıştaydı. Hasan Basri de, e, fitnelerden uzak kaldığı belirtilen o da, e, zalim sultanlara karşı kıyamı meşru görüyor ama başarılı olma e, e, konusunda daha titiz davranıyordu. Evet, e, Ebu Hanife zalim ve fasık yönetimler karşısında gösterdiği tavır e, bütün müminlerin onlara karşı e, kıyam etmelerinin farz olduğu e, ama temkin denilen bir e, durumla Galip, e, ga, e, tümüyle toptan e, yok edilecekleri anlayış olmazsa, müminlerin galip gelme ihtimali varsa bütün müminlere farz olduğunu ifade ediyordu. Ebu Hanife'nin tüm içtihatlarına tahammül ettik diyor, e, fakihlerden evza'i. E, ne var ki bu kez zalim ve fasık yöneticiye karşı silahlı kıyamı e, dinin emri kabullenerek üzerimize kılıçla geldi emr bir bin Maruf ve Nehyan-i Münker'in farziyetine inanıyordu. Kendisine bu konuda hüküm soranlara şu hadisi ifade ediyordu. Şehitlerin en erdemlisi Hamza bin Abdülmuttalip ve zalim yöneticiye hak kelimesini hatırlatan ve bu yüzden de öldürülen kimsedir. Hadisini öne çıkartıyordu. Dolayısıyla artık buna tahammül edemedik diyor devlet alimleri. Bu Hanife bu iştihadının altını sadece sözüyle değil kanıyla imzalamıştı. Baştaki halife denilen yönetici caminin direklerini say dese onu bile saymam diyor ve itaat etmeyeceğini vurguluyordu. O yüzden zindana atıldı ve zindanda da her gün kırbat cezasıyla cezalandırılıyordu ve dayanamayarak zaten ihtiyar yaşında orada şehit oldu. Niçin? Sırf zalim sultanlara karşı itaat etmemek için. Onlara karşı Şii ayaklanmalarını, İmam Zeyd'in ayaklanmasını mesela desteklediği için dışlandı. Mesela Hanefi olanlar bile Ebu Hanife'nin akidesini önemsemezler, yok sayarlar. Ebu Hanife'yi fıkıhta imam kabul eder, ettiği halde Hanefiler akaitte onu imam kabul etmez. E, talebesi bile öyle der veya öyle dedirtmiş tarihler. Ben Ebu Hanife'den akide almadım ki, niye kınıyorsunuz beni? Ben ondan fıkıh aldım. Derler. Dolayısıyla e, ilk akide kitabı yazdığı halde Fıkhül Ekber adıyla e, Ebu Hanife Hanefilerin de akidede imamı değildir. Ondan 200-250 sene sonra yaşayan bir kelamcı yani felsefenin de karıştığı bir akidenin sulandırıldığı bir durumda işte maturiyeti imam kabul ederler. Kim kabul etti? Kime kabul ettirdi? Niye? Bunlar pek sorulmaz. Tekrar edeyim Ebu Hanife hem zulümlerden nasip almıştır hem de Buhari filan ciddi manada eleştirir, suçlar, bazı adamlar diye alay eder ve hadislerinden de hiçbirini almamış, sika kabul etmemişlerdir. Yani bu işin bedeli vardır, ölüme kadar giden. Fahrettin Razi şöyle der, ''Zalimler Allah'ın emirlerinin kendilerine emanet edildiği kişiler olamaz kendilerine uyulamaz. Dolayısıyla imam lider ve önder olamaz. Fasığın imametinin batıl olduğu e, ayetle sabittir. Peygamberimiz de yaratana isyan konusunda hiçbir mahluka itaat yoktur der. Evet. Dolayısıyla sadece Ebu Hanife değil, o çizgiyi sürdüren e, korkusuz imamlar müfessirlerde vardır. İmamlığı bir devlet başkanı olarak düşündüğümüzde zalimlere imamlık ahdim erişmez ayetini e, bu noktada değerlendirmemiz icap eder. Bu sadece İbrahim'in nesli için değil, bütün Müslümanlar için söz konusudur. İslam siyaset tarihinde hiçbir alim kafirin liderliğini, imametini caiz görmez. Bu konu hiç tartışılmamıştır. Çünkü Kur'an'la sabittir ki kafirlerin müminler üzerine hakimiyeti, yöneticilik ve velayet hakkı yoktur. Tartışılan konu fasık ve zalim olan yöneticilerin e, durumudur. Onlara karşı tavırdır. Bu konuda haricileri bir kenara bırakırsak birbirine zıt iki görüş var. Birisi mürciyenin görüşü. Bunlar olan olması gerekendir deyip, Statükoyu savunan insanlardır. Bunlara göre eğer birileri herhangi bir yolla yönetime ele geçirmişse bunun ele geçiriliş tarzına bakılmaz. O yönetici zalim ve fasık olsa da meşru addedilir. Bu konuda maalesef bir sürü hadisler de uydurulmuş. Yani sözler hadis diye değerlendirilmiş. Ne kadar zalim olursa olsun namaz kılıyorsa aman ha e, ayaklanmayın, baş kaldırmayın denilmiş. Dolayısıyla münafıkların da namaz kılacağı veya bir insanın koltuğunu muhafaza etmek için namaza da sarılacağını Beşer esetten bile görüyoruz. Müslüman olmadığı halde Allah inancı bile normal bir şekilde herhangi basit bir Müslümanın olmasından çok uzak farklı tanrılar edindiği halde namaz da onun inancında bulunmadığı halde sırf insanlara şirin gözükmek için ee, ne olacak yatıp kalkarsın namaz kılıyor gözükürsün ve nice alimler de o yüzden o camide öldürülen Ramazan el gibi nice alimler de bizim ülül emrimizdir ve namaz kılıyor namaz kıldığı müddetçe ona karşı ayaklanamayız diyecek durumdadırlar bugün mürceye anlayışı aslında tekfircilik anlayışından ümmete çok daha zarar verme durumundadır çünkü bunlar e, tevhid bilincini tümüyle e, halktan soyutlamışlar. E, ne işlersen işle, müslümanım dedikten sonra nasıl olsa Allah seni cennete koyacak e, yaklaşımını sürdürmüşler. Bugün televizyon müftüleri, tasavvuf zihniyetine sahip olanlar ve diyanet camiası e, tümüyle mürci edir diyebiliriz. Yani ne yaparsan yap, nasıl olsa Allah affeder. Ee, hiçbir şekilde de imandan çıkmazsın. Ee, sen bir defa müminsin nasıl olsa diyen bir yaklaşım. Bunun karşısında muhtezile, bu da fıskı ve zulmü görülen bir yöneticimin, yöneticinin yönetimi gayrimeşrudur. O meşru olmadığı gibi o yönetimde görev yapan hakimler ve bürokratlar da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikleri için hükümleri meşru değildir ve onlara karşı ayaklanılması gerekir der. İşte Ebu Hanifeler burada Dengeli bir tavrı benimsemişlerdir. Zalim ve fasığın imamlığı konusunda onun görüşü zulümle hükmeden ve Allah'ın emirlerini terk edip yasaklarını irtikap eden kimsenin imamlığı batıldır. Onun vereceği emirler ve hükümler geçersizdir der. Ve fasığın arkasında namazın kılınmasının da caiz olmadığını Ebu Hanife'nin sahih görüşünün bu olduğu söz konusudur ümmetin malını meşru olmayan yollarda harcayan ya da zulümle hükmeden Allah'ın emirlerini terk edip yasaklarını işleyen kimsenin yöneticiliği batıldır onun vereceği emirler ve hükümler geçersizdir der Ebu Hanife Evet tabi insanları putlara taptıran haramları mecbur eden faizi yaygınlaştıran ve benzeri yöneticileri görmüş olsaydı Ebu Hanife onlardan önce onlara destek olan insanlara neler derdi. Onu siz düşünün değerlendirin. Evet notlarımdan bazı şeyler okumaya çalıştım. Sözü uzatmayayım. Hz. Hüseyin eğer peygamber torunu olarak Ali'nin oğlu olarak Kur'an'ı bizden daha doğru anladıysa ve Müslüman olarak e, yönetime karşı nasıl tavır takındıysa e, biz onu matem havasıyla bir taraflarımızı döverek e, değerlendirmek yerine veya onun şehit olduğu zamanları e, aşureyle geçiştirmek yerine bu konuları gündemleştirmemesi lazım. Çünkü iki grup vardır. Onlar bozulursa bütün ümmet bozulur. Onlar sağlam olursa bütün ümmet sağlam olur diyor. E, bir hadis rivayeti. Onlar da el ulema vel ümera. Alimler ve yöneticilerdir. Yöneticiler bozulduğunda kim onları düzeltecek? Kim nasihat edecek? Şimdi hiç alim ağırlığıyla e, devlete, e, onun yöneticilerine nasihat eden, e, şu putlarla mücadele edin diyen, heykelleri, resimleri gündeme getiren, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikleri için e, Kur'an'daki ayetleri hatırlatan, zalim ve fasıklara itaat edilmeyeceğini belirten alimleri tanıyor musunuz? Televizyona çıkan işte veya belirli bir makama ulaşmış olan sözü dinlenilen e, dünya alimler birliği başkanından tutun da e, Türkiye'deki işte e, herkes tarafından bilinen, meşhur olan alimlere kadar. Bırakın Hüseyin olmayı, onun çizgisini, Ebu Hanife'nin çizgisini insanlara e, veya anlatan ya da yönetimciler, yönetimi ne olursa olsun desteklemek yerine onlara Allah'ın dinini hatırlatan, haramlara karşı uyaran e, e, alimlerimiz e, neredeler? İşte alimlerimiz bu durumdaysa bunların bir araya gelmesi ne olur? Yani on tane çürük domates bir araya gelse bir tane sağlam domates oluşturabilirler mi? diye düşünmemiz lazım. Öyleyse işin özü kendimizin veya çocuklarımızın sağlam, müvahhit bir alim olmaları için gayretimizi artırmamız belki bu işin en önemli bir ibadet olduğunu bir vücubiyet taşıdığını e, düşünmemiz gerekiyor. Ve e, yöneticilerin Allah'ın indirdiği hükmle e, hükmeden e, Allah'a karşı, insanlara karşı, kendine karşı zalimlerden olmaması için gayret sarf etmeliyiz. E, her teravih işe, her yatsı namazından sonra e, vitir namazı olarak kıldığımız yani gecede en son kıldığımız namazda en son rekatta neler diyoruz. Daha önce belki birkaç kez söylemişimdir. Tekrar hatırlatıp hutbeme son vereceğim. Tekrar edeyim. Gecenin kapandığı son namaz, bitir namazı ve onun son rekatı ve orada okuduğumuz ayakta okuduğumuz en son kunut duaları ve o kunut dualarının içinde ve nehle'u ve netrukü men yefcuruk diyoruz. Tabi ne dediğimizi bilmiyoruz. Bilsek Allah'a karşı ibadette, namazda ne söz verdiğimizi ve o sözümüzde ne kadar durup durmadığımızı sözümüzde durmadığımızda e, ne olup olmayacağımızı belki düşünürdük. Ve nehlavu hal ederiz, alaşa ederiz. Makamından uzaklaştırırız demektir. Ve net buna gücümüz yoksa yetmiyorsa terk ederiz. Kendi haline bırakırız. Yardımsız, desteksiz bırakırız kimi men yefcuruke sana facirlik yapanı fasıklık yapanı facir fasık aynı anlamdadır ee, aşağı yukarı ee, yani açıktan günah işleyeni veya günahlarında ısrar edeni böyle bir kimseyi biz yönetimden alaşağı ederiz böyle diyoruz her gün vitir namazında Allah'a karşı Evet, İyi. devamını evet. siz getir. Ela inna ahsen kelam ve wa nizam, kelimullahi melikil azizil allam, kemakarullahi tabarike wa taala fil kelam ve iza kur Kur'an feslemi ole ve asitul aldekom turhamu. A'uz bil Allahi min shaitanir rajim. Bismillahi r İslam.